Sure suresi Mekke'de nazil olmuş olup 53 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha mim ein sin O üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim olan Allah böylece sana da senden önceki رسولlere de buyruklarını vahyeder. eder.